Muhterem hocam malumunuz Zemzem suyunu insanlar ayakta ve kıbleye yönelerek evet. içiyorlar. Evet. İzleyicimiz Zemzem suyun açık ayakta içilmesinin evet. hikmetinin ne olduğunu soruyor. Evet. Şimdi esas itibariyle Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın biz devamlı yaptığı ve çok az terhikketse de devamlı yaptıklarını sünnet diyoruz. <gülüyor> yani sünnet Hazreti Peygamber'in geleneğidir. Hazreti Peygamber'in adetidir. E, su içme noktasında efendimiz Aleyhissalatu vesselam oturarak su içerdi. Hatta Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir hadis var. Müslüm rivayet ediyor. Diyor ki Efendimiz وَلَا يَشْرَبَنَّ أَحَدُكُمُ maa, قَائِمًا Hiçbiriniz suyu ayakta içmesin. Hatta وَمَنْ نَسْيَ فَلْيَسْتَقِي Unutarak ayakta içerse bile içtiklerini tekrar çıkarsın diyor. Tabi bu bu husustaki en e, mübalağalı ifade eden, hmm. e, şiddet ifade eden ibarelerden bir tanesi. Bununla birlikte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kimi zaman bazı fiillerin caiz olduğunu, helal olduğunu ifade etmek için Onları da yapardı. Yani bu işte standart nedir? Suyun oturarak içilmesidir. Ama kimi zaman Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ayakta içtiği de olmuş ki insanlar ayakta içmenin haram olduğunu anlamasınlar diye. Bunlardan bir tanesi de Efendimiz e, zemzem içmiş ve zemzem suyunu ayakta içmiş. Yine bizim özellikle Hanefi fakihlerin iki yerde e, ayakta su içmenin kimilere müstahap olduğunu söylemiş. Sünnet değil. Evet. Yani Hz. Peygamber çok az yapmış bunları. Birisi bir insan abdest aldı. Bir abdest bittikten sonra kalan suyun bir kısmını ayakta içmesinin müstahap olduğunu söylemişler. Ve ikincisi de zemzem suyunun ayakta için içilebileceğini söylemişler. Buradan şunu dikkate almak lazım. Zemzem suyu da olsa içilen, başka yerde de olsa sünnet olan oturularak içilmesidir. Peki zemzem suyunu ayakta içmek caiz midir? Caizdir. Abdestten sonra kalan suyu ayakta içmek caiz midir? Caizdir. Bu sebeple yine... Zemzem suyu ikram edildiği zaman ayağa kalkılması, özellikle bunu bir ibadet olarak telakki etmek veya sünnet olarak telakki etmek, bir hikmeti var sanmak ve özellikle ayakta kalkıp içmenin sünnette yeri yok. Hazreti Peygamber ayakta içmiştir ama ayakta içilebileceğinin caiz olduğunu, göstermek. helal olduğunu göstermek için. Şimdi örnek veriyorum. Bir Müslüman kimi zaman bizde de oluyor. Bir yere gidiyorsunuz, bir yerden bir şişe su alıyorsunuz veya bir sevil görüyorsunuz. Oradan bir bardak su alıyorsunuz, oturarak içme imkanınız yok. Veya bir yerde bir konferans veriyorsunuz, ayaktasınız, oturarak içme imkanınız pek yok, uymuyor oraya. Ha, ne yapılabilir? Ayakta içilebilir böyle durumlarda. Ancak ayakta su içmek sünnettir, Hazreti Peygamberin geleneğidir, adetidir dememek lazım. Evet, kıbleye dönmek şart var mı hocam? Yine şart yok kıbleye dönerek ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Zemzem içerken Kabe'ye dönerek içmiş ve yine bizim Hanefi fakihleri hı hı. abdest sonrasında içilen suyu ayakta içilmesini ve kıbleye karşı dönülmesini ve Allahumme ecalnî minet ve ecalnî ya Rabbi beni tövbe edenlerden eyle ve beni temizlenenlerden eyle diyerek dua edilmesini tavsiye etmişler. İnşallah.